Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Cumanız mübarek olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahu Teala Hazretleri'nin şöyle buyurduğunu naklediyor. Yebne Adem. Ey Adem oğlu. İlem enne't dünya beytül harab. Bil ki dünya harap olacak evdir. Harap evidir. Yani harap olacak ev manasına Ve umruke lil harab. Senin ömründe haraba gidecektir, yani ömründe sona erecektir. Ve cesedike litürap ve vücudun şu etin kemiğin de toprağa gidecektir. Ve maceme tahu lilverese, senin topladığın hayatında çalışıp kazandığın mallar, büyükler, paralar, varlıklar, onlar da varislere. E, girecektir. Onların olacaktır. Onlarındır. Fenna'i mu li o halde görülüyor ki e, nimetlerle safa sürmek senden başkasına ait olacak vel hisabu aleyke ama onlar o senin miras mallarınla safa sürerlerken hesapta sana sorulacak. Hesap senin boynunda olacak. Vel ikabu leke günahlı yollarla haramdan kazanılmışsa o miraslık mallar onların cezası sana yüklenecek ikabı sana verilecek. Güven ne de ve pişmanlığı da sen duyacaksın. Efendim ve sahibi leke fil kabri el amel efendim kabirde sana arkadaş olacak olan şey senin amelindir. Başka arkadaş olmaz bir kabirde bir kişi olacak işlediğin işler, yaptığın fiiller, hayatındaki efendim yapmış olduğun çeşitli faaliyetlerdir o halde kable nefsin hesaba çekilmeden önce sen kendini şöyle bir hesaba çek bakalım karda mısın, zararda mısın ne tarafa doğru gidiyor efendim durumun onu anla velzem taati bana ibadet ve taate yapış vahzer masiyeti bana asi olmaktan isyandan sakın var da bima tüke sana vermiş olduğuma rıza göster kanaatle gönül hoşluğuyla karşıla verdiklerimi gözlük ve tatminsizlik gösterme ve kümmüne şakerin şükredici kullardan ol enne dünya beytul harab dünya harap evidir. Yani harap olacak olan bir evdir. Ev gibi düşünebiliriz dünyayı. Hani içinde bulunuyoruz efendim şu sırada. Ama bu ev harap olacak. İnsanlar sonunda herkes ahirete gidecek. Harap olacak. Fani. Biz de faniyiz. Ve ömrü kellil harap, ömrün e, senin ey oğlu ömrün de harap olacak. Yani Ömür de Efendim yok olacak o da fanidir insanoğlu dünyada efendim ebedi sermediği kalmıyor bir miktar kalıyor bir ömrü var bu ömür ne kadar uzun olsa sonunda bitiyor ecel geliyor ve insan genç veya yaşlı bir zaman sonra hayata veda ediyor sevgili yakınlarının arasından ayrılıyor Efendim ve cesedük Elit türab, ve senin vücudun efendim e, toprağındır. Toprağa gidecek, toprağa gömülecek manasına. Tabi bu da bir e, ilahi emir. E, Hz. Adem atamızın evlatları zamanından bu böyle başlamış. Efendim insanoğlu göm gömülüyor. Toprağa gömülüyor, dışarıda bırakılmıyor. Tabi e, bizim dini bilgilerimizde Hz. Adem aleyhisselamın evladının efendim öteki öldürülmüş olanı nasıl toprağa gömeceğini bir kuşun gelip kendisine tarif ettiğini, işaret ettiğini anlatır. Demek ki ilahi bir şey olarak gömülmesi iyi. Ben kardeşiniz davet edildiğim için başka şehirleri ülkeleri görüyorum. Mesela Avustralya'da bir yer gösterdiler. Semetre diyorlar onlar tabi kabirlerin olduğu yer. Efendim yakıyorlarmış insanları öldükten sonra Külleri bir kaşık kül, bir avuç kül efendim onu böyle bir yere koyuyorlarmış. Mermerden bir yazı yazıyorlarmış. Bu yakma işini Hindistan'dan da efendim duyuyoruz. Hintlilerin de ölülerini yaktığını efendim kendi dillerin dinlerindeki kültürlerinde böyle bir şey olduğunu efendim e, okuyoruz. Tabii bizde böyle değildir insanoğlunun her şeyi muhteremdir. Eti, kemiği, saçı, sakalı, efendim dişi, tırnağı her şeyi muhteremdir. Bizim muhterem büyüklerimiz tırnaklarını kesince toplarlar. Efendim bir şeye koyarlar. Efendim torbaya koyarlar. Bir e, ayak basmayan münasip bir yere efendim toprağa gömerler. Veya ömrü boyunca biriktirip de böyle saklayanlar da vardır. Ya da dişleri falan çıktığı zaman bir cami kovuğuna Öyle bir yere koyarlar yani e, diş insandan ayrıldıktan sonra bile tırnak bile onun bir şeyi vardır e, berberden saçlarını Efendim e, alırlar bu kadar titiz olan insanlar vardır Tabii dinimizin genel emri insanoğlun çok muhterem olduğu istikametindedir İnsanoğlu hayattayken de muhteremdir. vefat ettikten sonra da muhtelemdir. Ve kabri de muhteremdir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yani kabirlere basmayınız kabirlerin üstüne. Kabre oturan ateşten bir şeyin üstüne oturmuş gibi olur diye. Yani kabre dahi hürmet etmek icap ediyor. Kabristana onun için hürmet vardır İslam'da. Kab kabristan'ın ağaçlandırılması vardır. Bitkilerinin kesilmemesi vardır. Ve kabirlerin efendim böylece e, hürmete mazhar olması, çiğnenmemesi meselesi vardır ve insanın e, etinin kemiğinin hiçbir şekilde başka bir şekilde kullanmasını e, dinimiz uygun görmemiştir insanın şerefinden dolayıdır bu bizim dinimizde bu güzel bir şeydir evet oğlunun ömrü fanidir cesedi de toprağa gömülecek tabi toprağa gömülünce topraktan gelmiş olan bu ceset yine toprağa girecek e, toprak olacak bazı insanların cesetlerinin toprak olmadığı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir, aynen kaldığı. Bunlar hakkında menkabeler vardır, yani rivayetler vardır bazı kimselerin. En yakın e, rivayeti ben size nakledeyim. Hocamız Cennet Mekan e, Mehmet S. Kutka Hazretlerini çağırmışlar. Bakın bir Süleymaniye Camii'nin ön tarafındaki kabristanda bir düzenleme yapacağız. Şuradaki kabirleri şu tarafa alacağız burada sizin de hocanız varmış sizin kendisinden feyz aldığınız hocanız varmış gelin e, kabrinin de bulunun naklinde nakil içinde bulunun diyor hocamızı çağırmışlar şöyle e, Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin türbesinin kapısına yönümüzü döndüğümüz zaman sol taraftaki e, türbenin e, yanındaki geniş alanda orada kabirler onu Biraz daha ilerideki şöyle diz boyu yüksek duvarın ötesine almışlar oradaki kabirleri. Bu arada hocamızın, hocasının, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Hazretleri'nin kabirde açılmış. Aynen diyor, yani hiç bozulmadan aradan o kadar uzun seneler geçtiği halde kalmıştı diyor. Bir hadis-i şerifte e, okumuştum eski kitaplarda. Eee... Adaletli hükümdar ile efendim e, ilmiyle amil olan yani ilmini yaşayan, söylediğini tutan dürüst mübarek alim, Allah'ın sevdiği alimlerin vücutlarını toprak yemez. Abbasî hükümdarlarından birisinin yanında yani evliya ise vücudunu toprak yemez e, efendim. Adaletli kimse ise e, vücudunu toprak yemez diye bir hadis-i şerif okunmuş. O da demiş ki tabi Müslüman'ın kabrini açamayız ama şu Sasani'lerin hükümdarı Enüşirvan Şirvan var. Nuşirvan da diyorlar telaffuz olarak en doğrusu. En-u adaletiyle tanınmış. en Adil derler mi? Şunun kabrine bir bakalım acaba bu çürümüş mü çürümemiş mi? Adaletli diyorlar bakalım adaletli mi değil mi? Yani çürüyüp çürümediğinden adaletli olup olmadığını çıkartmak için galiba kabrini açmışlar, aynen çürümemiş bulmuşlar diye, evet böyle nakledilir, evet e, bu da işin bir başka tarafı, birçok böyle mübarek alimlerin, şehitlerin kabirlerinde bir vesileyle kabir açılırsa, böyle çürümeden durduğu da görünüyor, böyle e, o durumlara mazhar olmaya Allah cümlemize nasip eylesin diyelim, güzel de bulunalım Evet, insan ömrü fani, cesedi de toprağa gömülecek ve belki de toprak olacak. Belki de işte artık evliya ise belki öyle kalır ama e, toprağa gitmiş olacak. Toprağın malı yani. Ve ma tehu lil verese. Buradan e, bir adım daha ileri. Peki insanın ömrü fani. Vücudu toprak altında. Peki hayatı boyunca kazandıkları benim dediği şeyler ne olacak? Mallar Evler, tarlalar, bahçeler, mülkler, paralar vesaireler. Ve ma cema'tehu lilverese. O da varislere gidecek. Tabii gitsin e, iyi bir insan. Tabii varislerinde kollar. Hatta e, vefatını bekletmeden çevresindeki insanlara hayırlı hizmetler yapar. Efendim, bağışlarda bulunur. Gönüllerini hoş eder. O daha güzel. Yani miras olarak kendilerine kalmasına beklemeden lüzum kalmadan, o vakite tehir etmeden insan varislerini dünyadayken efendim böyle memnun ederek, zengin ederek duasını alabilir. O daha iyi. Öldükten sonra nasıl olsa mal varisini olacak ama hayattayken kendisinin kendisi bağış yaparsa cevabı kendisine gider. O halde varisi olacak kimselere insan hayattayken hayır hasenat yapar da onları memnun ederse iyi olur. Bir de tabi Vefatını gözettirmemiş olur. O da bir bakıma iyi. Ee, hani eski zamanda bir vezir varmış, fukaraya borç para verilmiş. E ne zaman vereceğiz borcu geriye? Hükümdar ölünce verirsiniz dermiş. Kime borç verdiyse hükümdar ölünce geriye verirsiniz dermiş. Tabi bu söz yayılmış, duyulmuş, anlamamışlar ne maksatla böyle dendiğini. Gitmişler, hükümdarları söylemişler. Senin bu vezirin borç veriyor herkese, sizin ölümünüzden sonra borcu verirsiniz diyor. Ölümünüzü söylüyor demişler. Kızmış, an o da anlamamış sebebini. Çağırmış, Bre efendim, nankör ben sana vezirlik verdim, sana bunca imkanlar sağladım, mevki, makam verdim. Sen benim efendim ölümümü ölümüme böyle borç veriyormuşsun. Hükümdar ölünce borcu geri verirsiniz diyormuşsun. Bu ne biçim iştir diye böyle gazapla bağırarak söyleyince. Evet demiş sayın hükümdarım öyle. Ben sizin vefatınıza e, efendim, tehir edilmesi şartıyla, ödenmesi vefatınızdan sonra olmak şartıyla birçok fukaraya borç para veriyorum ama bunda kızılacak bir şey yok. Size söyledikleri gibi bunun kötü tarafı yok. Benim niyetim demiş. O fakirlere sizin uzun yaşamanız için candan dua ettirmek. Tabi adam e, hükümler yaşasın da borcu vermesin, efendim, borcun ödenilmesi geciksin diye düşünüyormuş. O da bir nükte ve şaka olarak efendim, bu arada hatırınızda olmuş olsun. Kazanılan paralar, pullar varislere gidecek. Eğer kendin hayır hasenat yapmazsan onların malı olacak. E, onlar istediği gibi kullanır. Ölüm hak, miras helal. Ölüm hak'tır. İslam'da miras vardır. Efendim, mirasın taksimatının usulü vardır. Mirasın taksim usulüne de feraiz ilmi diyorlar. Biliyorsunuz ilmi feraizi de öğrenmeyi tavsiye etmiştir dinimiz Peygamber sallallahu aleyhi Vesselam efendimiz ve yine şaşılacak bir şey ilmi feraizi en iyi bilenlerden birisi de ee, müminlerin annesi sevgili validemiz Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anhaymış. Herkes hayret edermiş. Çok güzel. Feraiz ilmi bilirmiş. Yani mirasın taksimi biraz matematik bilgisi istiyor. Kesirler var. Efendim bayağı kesirler. Onların paydalarının eşitlenmesi, payların efendim tayin edilmesi miktarlar. Bu bayağı bir e, matematik bilgisi gibi ciddi bir bilgi. Onu da güzel bilirmiş Ayşe anamız e, radıyallahu anhaymış. Evet, ölüm hak miras helal, e, mallar mirasçılara gider. Bu e, normal bir şey ama e, gerçek e, manzara şudur. Fennaimu li yani o malları mallardan e, mutlu bir yaşam geçirmek, efendim nimetlenmek, istifade etmek senden başkasına olacak yani varislere. Ve hisabu aleyke ama malın hesabı sana sorulacak. Efendim yani bu malı nereden kazandın? Gel bakalım. Kimden aldın bu parayı? nere efendim e, Nasıl kazandın? Helal bir ticaret mi yaptın? Haram bir ticaret mi yaptın? Yemin mi ettin? Aldattın mı? Eksik mi tarttın? Efendim e, yetim malı mı yedin? Efendim dul malı mı yedin? Efendim tüyü bitmedi. Yetimlerin malı bu. Efendim memurların, efendim devlet memurlarının maaşları efendim işte hazineden Tabii kimseler, herkes paraları alıyor ama bilmiyorum kaç kişi düşünüyor burada tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır diye kulaklarda dolaşır. Tüyü bitmedik yetimin dolun, efendim zavallığı kimsesiz insanların o hazineden hakkını düşünüp de hazineyi çarçur etmemek güzel bir şey. Bizim rahmetli fakültemizin sekreteri vardı Fevzi Bey, Nur için de yatsın. Toplu iğne yere düşse devletin malı diye kaldırırdı. Bir kağıdı ziyan etmezdi. Bir tarafını kullanırsa arka tarafını yine kullanırdı. Bunda efendim yetimin, dolun hakkı vardır diye. Bu İslam'ın tabi devlet maliyesine bakış açısını göstermesi bakımından güzel bir cestir. Evet toplu iğne çok büyük bir şey değildir. Bir kağıt çok önemli değildir ama bu zihniyet çok önemlidir, çok güzeldir. Yani kimsenin hakkını yememeye çalışmak. Evet, mal mirasçılara gider, onlar nimetlenir, safa sürerler, efendim, eğlenirler, nimetler içinde yaşarlar, hesabı sana sorulur. Onlara helaldir çünkü ölüm hak, miras helal, hesap sanadır. Eğer haramdan kazanmışsan tabi bir haramdan kazanmak var bu önemli kazanma faiz olmayacak haram olmayacak zulüm olmayacak efendim hak yeme tarzında olmayacak aldatmaca olmayacak eksik tartma olmayacak yalan e, yanlış sözlerle efendim yutturmaca olmayacak aldatmaca olmayacak bu böyle hayır ben hiç böyle yapmadım çok temiz bir yoldan çok helal bir şekilde para kazandım diyen bir kimsenin tehlikeleri nedir o da o da tehlikede o da acaba kendisinin bu mala sahip olması dolayısıyla üzerine tereddüp eden dini mali vazifelerini yaptı mı? Zekatını verdi mi malını? Bunu sorarlar. Zekatını vermediği zaman onun da azabı olur. Sadakayı fıtırını verdi mi? Hayırlı hasenatını yaptı mı? Cihada parayı sarf etti mi? Etmedi mi? İslam orduları mağdur, perişan, bir efendim, teçhizatsız Müslümanlara kafirler saldırıyor efendim şeyin e, kuvvetlenmesi lazım. Efendim e, bu parasını depo etmiş, harcamıyor. İnnellezîne yaknizûne zahaba vel fiḍḍata. Altını gümüşü hazine e, gibi efendim sandıklarda, depolarda saklayan efendim kezeden ve la yunfikunha Allah yolunda onları harcamayanlara ve beshirhum bir azabin elim elim bir azapla uğrayacaklarını bildir diye ayet-i de bildiriliyor. Allah yolunda sarf edilmesi lazım malların. Canıyla malıyla insanın İslam'a hizmetkar olması lazım, hizmet etmesi lazım. Bu çok önemli bir şey İslam'da. Mali ibadetler de efendim bedeni ibadetler gibi namazla namaz gibi, oruç gibi, zekat da çok önemli bir ibadettir. Efendim, İşte bunların yapılıp yapılmadığında sorar Allahu Teala Hazretleri. Onun için insanın İslami konularda cömert olması lazım. İslami faaliyetlerde eli açık olması lazım. Ve buralara bol bol yardım yapması lazım. Fazla fazla yapması lazım. Asgari seviyede değil de garantili yüksek miktarlarda borcu olandan fazlası miktarını yapması lazım. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz her şeyini vermiş de radıyallahu anh efendim, Peygamber Efendimiz sormuş ya Ebu Bekir sen bak böyle cihada efendim hayra hasenata her şeyini çıkarttın verdin bu ordunun teçhizi için. Peki çocuk çocuğuna ne bıraktın? O da cevabı gayet güzel vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne bıraktım Yani çocuk çocuğuna. Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım diyor. Yani Allah Kainatın sahibi. Her şeyi veren alan o. Resulullah Allah'ın sevgili kulu, elçisi. İnsan Allah yolunda olunca, Resulullah yolunda olunca harcadığı parayı gözü mü görür? Allahu Teala Hazretleri elbette ve elbette kat kat fazlasını vermeye kadirdir. İsterse verir, isterse vermezse bile tabii Allah yoluna gitmiş oluyor. Peygamber Efendimiz yemin ederek söylüyor, Vallahi Allah'ın, zekat sadaka vermekten mal azalmaz vallahi azalmaz diye bildiriyor. Demek ki Allah efendim infak edene, sadaka verene, zekat verene, hayır verene kat kat fazlasını telafi olarak veriyor ve ana ölçüler itibariyle malı eksilmiyor, artıyor. Hani bu şeye benzer. Bir ağacı e, budadığı zaman bilmiyorum gördünüz mü efendim ziraatçiler. Orasını, burasını keserler ağacı böyle kış günü bütün dalları, kolları, kanatları kesilmiş ağacı acırsınız. Ay, bu daldaki kesti, evah şu dalda kesti diye. Fakat yazın efendim tabii baharda dallar büyür, ağaçlar yapraklanır. Yazın bol bol meyve verir. Güzel budanmış bir asma, güzel budanmış bir ağaç çok güzel meyve verir, çok iyi meyve verir. Efendim, kıyamadığın, kesemediğin dallarda efendim meyve vermez veyahut meyveler cılız olur. Ağaç efendim gittikçe ihtiyarlar. Bunu ben kendim yani e, denedim, e, bizim almış olduğumuz bir arazide böyle 50-60 tane şey vardı, elma ağacı, keselim bunları, ihtiyar dediler, yok dedim, bana kıyamadım ben de, kesmeyin budayın dedim, budadılar, o kadar güzel iri elmaları oldu, tabii biz ondan sonra budatamadık, ondan sonraki senelerde dalları çok oldu halde meyvesi az oldu. Bu misali niye verdik? Ağaç budandığı zaman nasıl meyvesi kaliteli ve çok oluyorsa... Efendim insan malından da zekat ve sadaka ve hayır ve cenat yapıldığı zaman mal daha çok bereketlenir, daha çok meyva verir, daha çok faydalı olur. Bu bir ilahi efendim kanundur ve bu hususta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz yeminle buyurmuş ki vallahi hayır ve sadakadan efendim zekattan e, mal eksilmez. Evet eksilir biraz verirsin ama fazlası gelir. yine e, efendim şey olur. Efendim e, malın daha çok olur. Hakikaten ben böyle çevremdeki hayır sahiplerine bakıyorum, Allah yolunda parasını sarf eden, hayır hasenat yapan insanlara Allah çok daha fazla veriyor. Bir takım tanıdığım çok sevgili dostlarım var, çok cömert. E, Allah milyonlar veriyor, milyon milyonlar az geliyor, milyarlar veriyor, daha çok veriyor. Onun için hayır yapmaktan Allah yolunda e, efendim başkalarına müminlere İslam'a faydalı olacak harcamalar yapmaktan asla kaçınmayın ve bunun yolunu arayın, çaresini arayın. Yani hangi hayırı yaparsam daha çok sevap alabilirim. Hangisi daha önemli, nereye daha çok para vereyim diye insan düşünüyor. Biz tabii bunun zor bir işi olduğunu biliyoruz. Yani nereye hayır yapılacak ve ne yolda yapılacak, hangi işe öncelik verilecek, nereye, kime verilecek diye. Bu önemli bir husustur. Bunun düşünülerek, taşınılarak yapılması lazım ve bu hususta çalışma yapmak lazım. Onun için e, vakıflar kurduk. efendim. Vakıflarımızı mesela alalım. Bizim Hak Yol Vakfı'mızı. Hak Yol Vakfı'mızın amaçlarından bir tanesi e, şeydir. Efendim, eğitim, bir tanesi dostluk, bir tanesi yardımlaşma. Ama bu yardımlaşma derken zekatı çıkart, şuraya ver. Efendim onu düşünüyoruz tabii. Mesela zengin ediyoruz ki bakın şurada üç tane fakir var, al. Bu fakirler adreslerini, işte ona hayırını, hasenatını yap diyoruz. Yani parayı illa bana verme ama ben hayırı organize etmiş olayım. Şu gerçekten fakirdir. İşte al bu çocuğu, okut. Her ay gelsin senden efendim bursunu alsın. Sen takip et. Ve bu çocuğun tahsilini sağla demiş oluyoruz mesela. Bu bir planlama. Ayrıca bir de hayırların çeşitlerini düşünmek ve hayır müesseseleri arasında koordinasyon yapmayı da düşünmüştük. Bakmıştık biz bu vakıf kurduğumuz zaman, filanca e, efendim, kuruluşun falanca yerde yedi katlı büyük apartmanı var. Efendim Öğrenci bulamamışlar yurt olarak yapıldığı halde, boş duruyor. Bir tarafta da yurt arayan ama yurt bulamayıp açıkta kalan bir sürü öğrenci var. Dedik ki demek ki bir kompütür sistemiyle, biz böyle hayırları tespit edersek ihtiyaç yerlerine efendim ihtiyacı olanları sevk edebiliriz. ve Bir de yığılmaları engelleriz. Mesela herkes yurt yaparsa yurtlar boş kalır. Bir iki tanesi yurt yapınca ötekisi başka bir şey yapsın, daha ötekisi daha başka bir hayır yapsın. Hayırlanırın, planlanması da önemlidir diye düşünmüştük. Onun için mirasçılar da sizin neticede yakınlarınızdır ama... Asıl güzel olan insanın hayatındayken, mirasçıları da dahil olmak üzere hayırı hayatındayken yapmasıdır. Çünkü hayatındayken yaptığı bütün iyiliklerin sevabı kendisine gelir. Mirasçısına yani çoluk çocuğuna, akrabasına verdiği de dahil olmak üzere. Biliyorsunuz bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ''Bazı hayırların sevabı 1'e 700 mislidir.'' Yani baya büyük bir kat sayısı var. Kat kat fazla mükafat veriliyor. Nedir onlar? İnsanın anne ve babasına yaptığı hayır birey 700'dür. Tabi anne babası eğer kendisi erken ölürse anne baba da mirasçıdır biliyorsunuz. Anne babasının hayatında yaptığı birey 700. Sonra ehline, iyaline, ailesine, çocuk çocuğuna hayatındayken getirdiği nafaka, yiyecek, içecek, evdeki bolluk, bereket, giyim, kuşam, rahatlık onlara yapılan masraf o da birey 700'dür. Efendim, e, bu da güzel. Ne kadar güzel. Anne babasına, çoluk çocuğuna hayatındayken yaptığı şeyler bire 700 sevap oluyor. Ondan sonra tabii e, Allah yolunda yapılan harcamalarda, fil de harcamalarda 700 e 700'dür. Onun için bu hayırları hayatınızda gözünüz göre göre istediğinizde, efendim, e, sevine sevine yapmanızı tavsiye ederiz. E, böyle yapmayıp cimrilik yapanlar ne duruma düşer? Evet topladığı mal varislere gider. Varisler efendim mutluluk içinde onları afiyetle yerler, içerler, rahat ederler. Ama miras kalan malın hesabı mülkün hesabı onu kazanan kimseden yani ölenden sorulacak. Efendim bunu nereden kazandın? Bununla ilgili vazifeleri yaptım mı? diye. Eğer yapmamışsa negatifse durumu o zaman vel iqab leke diyor bu hadis-i şerifte. O zaman cezası, bu oh, miras malı bırakana şey yapacak. Yani hem mal var, hem başkaları faydalanıyor, kendisi faydalanmıyor, hem de ikabını kendisi çekiyor. O halde ne yapacak? Dünyadayken vazifelerini efendim yapacak. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, çok güzel bir hadis-i şeriftir o, buyurmuş ki yani hanginiz var başkasının malından, kendi malını daha çok sevmeyen, hep siz başkalarının malını daha çok seviyorsunuz, kendi malınızı sevmiyorsunuz. Bir e, şaşırtmacalı soru, tabii şaşırtmacalı soru için sorulur? Dinleyen pür dikkat böyle kafasını toplasın, Allah Allah bu nasıl şey diye, sebebini araştırsın diye. Demişler ki, Ya Resulallah herkes kendi malını sever. Şurada bir kendisinin tarlası olsa, o tarlasını korumaya çalışır. Yani başkasının tarlasından daha fazla kendi malına efendim sahip çıkar ve onu sever. Ne demek yani bu? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki senin dünyadayken ey mümin hayır hasenat yaptığın harcadığın efendim kendi malındır efendim. Ee, harcamayıp da biriktirip biriktirip depo edip depo edip de hiçbir şey yapmadan ölüp gittiğin ve geride mirasçılara kalan da mirasçıların malıdır. Demek ki harcamadığın zaman, hayır hasenat yapmadığın zaman bir biriktirme illeti içine düşüp de böyle cimrilik yaptığın zaman aslında başkasının malının koruyuculuğunu yapmış gibi bir insan durumuna düşüyor insan. O halde insan helalinden kazanmalı, Kazandığından hayatında Hayırını hasenatını yapmalı Emre çok güzel söylüyor Dürüş kazan ye yedir Bir gönül ele getir Bin Kabe'den yeyrektir Bir gönül ibadeti Kendin gayret et Çalış çabala alın teriyle Helalinden kazan kendin de ye, çoluk çocuğun da yesin başkalarına da yedir, yani siyah edecek, arkadaşlarını çağır efendim hayır hasenat yap, yedir başkalarına da yedir, giydir efendim hayırını yap, bir gönül ele getir diyor, gayeyi iyi yakalamış Yunus Emre'miz Allah şefaatini erdirsin, o mübarek satın ve diğer bütün mübarek evliya alan sevgisinin şefaatini erdirsin bizleri, ne güzel söylüyor, yani maksat bir gönül kazanmak, bir gönlü el ele Getirmekten maksat ele getir demek. Yani gönül kazanmak, gönlünü hoş etmek, duasını almak. Bir gönül ele getir. Bir bin Kabe'den daha iyidir bir gönlü memnun etmek. Yani bin tane Kabe tamire muhtaç olsa Kabe'yi bin defa tamir etmekten efendim bir gönlü hoş etmek, sevindirmek daha iyidir. Delikadesinde de harcamadığın mal varisinin malıdır. Sanki sen onu daha çok belirtiyorsun seviyorsun bekliyorsun gibi oluyor harcadığın kendim alındır çünkü senin defterine yazılıyor ahirette sevabına ereceksin gene mirasçıya ver ama hayatında ver böylece efendim hayatında iyilik yapmanın sevabını kendin kazan ikap senin olur iyilikleri vazifeleri dini vazifeleri mali vazifeleri yapmaksan ve ne demir Leke. ve şeyde efendim pişmanlık da senin olur ah niye öyle yapmadım ah niye hayır hasenat yapmadım, niye cimrilik yaptım, niye paraları harcamadım, niye cihada sarf etmedim, niye Müslümanların hayrına hasenatına sarf etmedim, niye hocalarımızın söylediği istikamette kullanmadım diye sonradan pişmanlık olur. Bu bakımdan hayırınız hasenatınız bol olsun, hayırsever insan olun, efendim şuurlu hayır yapın, İslam'a yarayacak hayır yapın, İslam gelişsin, Müslümanlar rahat etsin, hayır dua edecek insanlar çoğalsın çevrenizde. siz öldükten sonra da hayır hayırdağdan hiç unutmasınlar. Efendim kabrinize nur yağsın, sevaplar aksın, yüzünüz gülsün, kabriniz cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Vessahibu leke fil kabri el amelü salib. El amelü salih. Kabirde kim yoldaş olacak sana? Annen mi kalacak? Baban mı gelecek? Kardeşim mi gelecek? Çocuğum mu gelecek? Kimse gelemez. kabrin içine kimse giremez. Bir kişi Gömülür. Kalır orada tek başına kabirde. Orada arkadaş kim olacak? Ameli. İyi ameli ise iyi arkadaş. Kötü ameli ise fena. Vaziyet çok fena o zaman. Kabirde insanın işlediği fiiller, dünya hayatındaki amali yoldaş olacak. Onun için ahirette mahkeme-i kübrada mizan kurulup Allah verin bakalım defterini açın bakalım. Hesap edin hayırlarını, günahlarını, sevaplarını tartın de demeden önce hesaba çekilmezden önce nefsin sen kendi nefsini kendin hesaba edecek. Günün nasıl geçiyor? Ömrün nasıl geçiyor? Tevbekar mısın? İbadetkar mısın? İtaatkâr mısın? Hayırkâr mısın? Lütufkâr mısın? Nasıl bir insansın? Kendini kendin bir tat, tart. Tart vezem taati ve Allahu Teala Hazretlerinin sözü bu. Benim taatime yapış. Benim kulluğuma yapış, bana itaate yapış, ömrünün yolunu benim kulluğum yolunda geçir. Vahzer masiyeti, mahsi, bana isyan etmekten çok sakın. Evet, Allah'a itaat etmekle ömrümüzü geçirmeliyiz, Allah'a isyandan bir göz yumup açıncaya kadar bile Allah'ın rızasına uygun olmayan bir işe bulaşmaktan sakınmalıyız. Harama bakmamalıyız. Harama el uzatmamalıyız. İbadetleri yerine getirmeliyiz. Haramlardan sakınıp kaçınmalıyız. Allah'a isyan durumuna kendimizi efendim günahlı pozisyona düşürmemeliyiz. Varda bima ateytüke ve kümbine şakerin. Benim sana verdiğime efendim gönül hoşluğuyla razı ol. Şükreden kullardan ol. Evet Allah bize Nice nice nimetler vermiştir. Haddi hesabı yoktur. Saymakla bitiremeyiz. Ayet de öyle söylüyor ve in taudu nimet Allahilah tu Allah'ın nimetlerini saymak kalksanız sayıp tüketemezsiniz. Çok nimetler vardır kompleks nimetler tek tek saymak kalksak olmaz bir öğle yemeği yiyorsunuz sofranızda kaç çeşit nimet var bir nefes alıyorsunuz hayatınız diyor bir nefes veriyorsunuz içiniz rahatlıyor. her nefeste bile en aşağı iki hayır var kalbiniz çalışıyor, aklınız çalışıyor sıhhatiniz iyi, ağrını, ağrınız, sızınız yok başınız dinç efendim. çoluk çocuğunuz rahat çevreniz sizinle ilgili her şey nimet, nimet, nimet milyarlarca nimet içindeyiz o halde Efendim Allah'ın verdiklerine e, teşekkür duygusunu bilmeliyiz. Hani çocuk çocuğa bir şey veriyorsunuz, annesinin yanında, annesi yani arkadan çocuğa diyor ki teşekkür et. bakayım. bak sana bunu verdi. Aferin. Teşekkür et diyorsunuz. Çocuğa teşekkürü öğretiyorsunuz da bizim kul olarak Rabbimizin bize verdiklerine de şükredici, teşekkür edici, efendim memnun olucu, memnuniyetimizi belirtici, Allah'a ham dedici, bunlar olmamız lazım geldiğini pek çok kimse. Şey yapmıyor. Yani nimetleri küçümsüyor. Bu da ne diyor? Başkasında daha çok diyor. Başkasında daha çok olabilir. Belki sana da sıra gelecek. Seninki de bir zaman sonra ondan fazla olacak. Ben kendi hayatımda düşünüyorum, efendim, e, talebelik çağımı düşünüyorum, ilk evlendiğim çağı, ilk fakü fakülteye asistan geldiğim zamanı, profesör olduğum zamanı, şimdiki zamanı, çeşitli mevsimler gibi insanın hayatında çeşitli durumlar oluyor. Efendim, zenginlik, fakirlik, bolluk, darlık, sıhhat, hastalık, ameliyat, iyilik, kötülük, insan olduğu için hepsi belki sana ondan daha iyisi nasip olacaksın. Ama şu anda edebini takılman, şu anda Allah'ın sana verdiğine müteşekkir olman. Çünkü sana verdiği kadarını da vermeli başka kullar vardır. Sana vermiş olduğuna müteşekkir olman lazım. Şükür de İslam'ın çok önemli efendim, duygularından birisidir, bir ibadettir. Müminin aynı zamanda şükretmeyi bilen bir kul olması lazım. Kendisine yapılan iyilikleri bilen, Allah'ın kendisine yaptığı lütufları fark eden ve Allah'a şükreden bir kul olması lazım. Allah bizi efendim elde ettiği malları hayra sarf eden, helalinden kazanıp, dini vazifelerini yapıp hayra sarf edenlerden hayatın fani olduğunu bilip de ahirete hazırlananlardan eylesin. Efendim malı Dolayısıyla ahirette azap ve ikap görenlerden, pişman olanlardan eylemesin. Kabirde bize yaptığımız dünya hayatındaki işlerimiz yoldaş olacağından ömrümüze hayırlı, güzel, sevimli, sevaplı, Allah'ın sevdiği işlerle geçirmeyi, çok faydalı işler ortaya koyup eserler bırakıp öyle efendim, ömrümüzü değerlendirmeyi nasip etsin. Her zaman karda mıyız zararda mıyız dünyamız nasıl ahiretimiz nasıl, nasıl diye nefsini muhasebe edenlerden eylesin Allah'a taat ve ibadet yolunda yürütsün efendim isyandan sakınan Allah'ın verdiklerine razı olup şükrünü eda eden zikrinde şükründe tevfikat-ı samadiyaneye kullardan olmaya Allah cümlemize nasip eylesin Ömrünüzün böyle güzel geçmesini iki da bahtiyar olmanızı hepinize ve sevdiklerinize temenni ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.